Ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına bir elçi kılacak ve o şöyle diyecek: Kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş olu verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir. Ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim. Ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının, ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin, işte doğru olan yol budur. Müfessirlerin genel kanısına göre yazı diye çevirdiğimiz kitap kelimesiyle kastedilen anlam, Hz. İsa'ya yazı yazmanın öğretilecek olmasıdır. Bazı müfessirler bunu genel olarak ilahi kitaplar şeklinde açıklamışlardır. Burada Allah tarafından indirilen fakat belirli olmayan bir kitaba işaret bulunduğu yorumuna değinen i̇bn Atiye bunun dayanaktan yoksun bir iddia olduğunu kaydeder. Bu ayet-i kerime bazı Yahudilerin iddia ettiği gibi Hz. İsa'nın oğullarından muayyen bir topluma değil onların tamamına gönderildiğini göstermektedir. Hz. İsa tarafından gösterileceği bildirilen mucizelerin Hz. İsa'nın muhatapları açısından önem taşımasının yanı sıra daha sonra Hristiyanlıkta bunlara bağlanan sonuçlar bu dinin mensuplarını çok tehlikeli bir mecraya sevk etmiş olduğundan gerek burada gerekse Maide Suresinin 110. ayetinde bunların Yüce Allah'ın iznine bağlı olduğuna sık sık dikkat çekilmiştir. Bu husus öylesine önemlidir ki peygamberin bir beşer olduğu ve gösterdiği bütün olağanüstü hallerin Allah'tan mesaj getirdiği iddiasını desteklemek için yine onun tarafından sağlandığı göz ardı edilirse peygambere iman etmenin hiçbir değeri kalmaz ve dalalete düşülmüş olur. Nitekim Hristiyanlar bu olağanüstü durumları bütün evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah'ın mutlak kudretine bağlamak yerine Hazreti İsa'yı tanrılaştırma yoluna girmişler, böylece dini hayatlarını çürük bir zihniyet üzerine bina etmişlerdir. Bu ağır hatayı Allah'ın vahyine masar olmuş bir peygambere yüklemenin dayanaktan yoksun ve onun elçisine iftira olduğunu gözler önüne sermek üzere Maide Suresi'nin 110 ila 118. ayetlerinde karşılıklı konuşma üslubu içinde Hazreti İsa'nın insanlara beni ve annemi tanrı edinin demiş olamayacağı ortaya konur. İşte burada da özelde Necran heyetine, genelde Allah'a ortak koşma unsuru içeren bütün inançların savunucularına Hz. İsa'nın getirdiği mesajın da tevhid inancına dayalı olduğu hatırlatılmaktadır. Cüzdanlı şeklinde tercüme ettiğimiz abraz kelimesi bir tür cilt hastalığını ifade eder. Yaygın sözlük anlamı esas alınarak bu kelimeyi alacalı, alaca hastalığına tutulmuş şeklinde çevirmek mümkündür. Fakat bazı sözlüklerdeki bilgiler ve tarihi veriler burada cüzzam veya cüzzam başlangıcı bir hastalığın kastedildiği görüşünü destekleyici niteliktedir. Bu illet o dönemde Toplumda büyük tedirginlik yaratan Tevrat'ın da ayrıntılı hükümler getirerek özel bir biçimde ilgilendiği bir hastalık türü olduğundan Hz. İsa'nın özellikle bu hastaları iyileştirme mucizesi ayrı bir önem taşıyordu. Hazreti İsa'nın kendisinden önceki ilahi bildirimlerin hak olduğunu onaylayacağı, dolayısıyla tevhid inancının yerleşmesi için Allah tarafından görevlendirilen peygamber dizisinin bir halkasını teşkil edeceği, bununla birlikte onun getireceği dinin pratiğinde öncekine göre farklılıklar bulunmasına bir engel de bulunmadığı bildirilmektedir. Hz. İsa'nın artık helal olduğunu bildirdiği hususlar, Müfessirlerin çoğuna göre, İsrailoğullarının yanlış tutumları sebebiyle kendilerine yasaklanmış olan bazı gıdalardır. Cumartesi günü çalışma yasağının da bu kapsamda olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Bazı tefsir kaynaklarında Hz. İsa'nın helal olduğunu bildirdiği hususların Hz. Musa'dan sonra Yahudi din adamları tarafından konan yasaklarla ilgili olduğu belirtilir. Hz. İsa'nın kavmine söyleyeceği ''Bana da itaat edin'' sözünün öncesinde ''Allah'a karşı gelmekten sakının'' ifadesinin, sonrasında da ''Kuşkusuz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz.'' Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. Uyarısının yer alması göstermektedir ki, Hz. İsa kendine itaati asla kendi iradesinin kutsallığı anlamında takdim etmeyecek, Aksine kul özelliğini ön plana çıkaracak ve kendisine itaatin ancak Allah'ın iradesine boyun eğmenin bir sonucu olması halinde değer taşıyacağı fikrini canlı tutmaya çalışacaktır. Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimede Hz. İsa'nın öğretilerine hakim olacak ilkelerin daha dünyaya gelmeden annesine bildirilmiş olduğunu haber vermek ve başka birçok ayette de onun her vesileyle tevhid inancını yerleştirmek için çaba sarf ettiğini açıklamak suretiyle, böylesine açık delillere rağmen bir dinin asli hüviyetini değiştirip Hz. İsa'yı haşa, Tanrı'nın oğlu şeklinde takdim eden din adamlarının ne ağır bir suç işlediklerine ve taklitçi bir zihniyetle bu inanca teslim oluveren kitlelerin ne büyük gaflet içinde olduğuna, tefekküre ve muhakemeye çağrıda bulunan farklı üsluklar içinde tekrar tekrar dikkat çekmektedir.